Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymet izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Al et lalegül tv.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail'a fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda yine sitelerimizden takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Rabbim iyilikler versin. Cümleniz İlk olsun. sorumuz hocam. Kurban Bayramı'nda keseceğimiz kurban etini oğlumuzun düğününde düğün yemeği olarak vermemiz caiz olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu alâ Rasûlillah ve teâlâ aleyhi ve sellem ve ba'du. Adak kurbanının haricindeki diğer kurban ibadetlerinde Kişinin kendisinin o etten yiyebileceği gibi alt ya da üst soyunun ya da nisap miktarı mala sahip olan, diğer bir ifadeyle zekat alamayacak durumda olan kimselerin yemesinde herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ee, Tabi bu noktada kurban ibadetiyle mükellef olmadığı halde kurban kesen kimse için de aynı şey söz konusu mudur değil midir? kitaplarımızda bu konuda farklı görüşlerin olduğunu görmekteyiz. Çünkü bazı e, ifadelerde bir insana kurban vacip olmadığı halde kurban keserse, bir nevi adamış gibi, adak gibi, nezir gibi değerlendirileceği için nezir ahkamı, adağın ahkamı burada cari olacağından kendisinin ya da alt ya da üst soyunun bir de e, zengin diye ifade ettiğimiz zekat alabilecek durumda olmayan kişilerin yemesinin caiz olmayacağı ifade edilmiş. Ancak bu noktada da Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüş ister zengin olsun ister fakir olsun yani kurban kesmekle mükellef olsun ya da mükellef olmasın. O ki bu kimsenin bir nezri yoksa, bir ada yoksa ve Allah rızası içinde kurban bayramları gününde kurban kesiyorsa bunun etinden kendisinin, ailesinin zengin olan kişilerin yemesinde herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ancak burada evla olan nedir diye sual edilecek olsa en azından deniyor ki üçte birinin yani kesmiş olduğu hayvanın etinin üçte bir miktarlılığını fukaraya tasattük etmesi, etrafındaki eş dostlarına, fakir olanlara, garibanlara vermesinin güzel olacağı ifade ediliyor. Ama bu kurbanın sahih olabilmesi için ya da illaki yapılması gereken bir ameliye değil. Hı. Hatta Ömer Nasuh Efendi İlmahal isimli eserinde eğer kişi orta halli bir durumda ise yani kurban kesmekle mükellef ama bununla beraber bakmakla da yükümlü olduğu çokça kişisi varsa bu insanın tasattık yerine bunun tamamını çoluk çocuğuna Bakmakla mükellef olduğu kişilere harcamasını müstahap olduğundan bahsediyor. Şimdi e, sual eden kardeşimiz de e, çocuğunu evlendirecek, e, dolayısıyla bir e, velime diye tabir ettiğimiz düğün yemeği hazırlayacak. E, tabii bu maddi bir külfettir, e, diğer taraftan kurban ibadetiyle de mükelleftir. Ben bu etimi burada e, kullansam caiz olur mu? diyor. Elbette kurbanın sıhhatına etki yapacak herhangi bir durum da değildir. Eğer maddi olarak bu kişiyi zorlayacak bir durum ise bu. E, Ömer Nasuhu Efendi'nin de ifade ettiği üzere e, bu niyette de yapılmasında herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek, e, olabilir bir mahsur olmayacaktır. E, yeter ki kurbanını Allah için kesmiş olsun. Yani düğün için kesmesin, Hı. düğün niyetiyle de bunu yapmasın. E, çünkü o zaman iraka tüttem değil, yani Allah için kanakıtmak değil de et için kurban kesilmiş olur ki e, bu kendisine zarar verdiği gibi ortak olarak girdiği kişilere de zarar verir. Evet. Ama yok e, Allah rızası için kurban bayramının kurbanını kesiyorum niyetiyle kesip de ama etini çocuk çocuğuna yedirmek gayesiyle gelen misafirlerine yedirmek gayesiyle bu kabilden kullanacak olsa bunda da herhangi bir masul lazım gelmeyecektir inşallah. Hocam burada parantez içinde Kurban Bayramı'nda özellikle hani kurban kesmek isteyen kardeşlerimiz diyor ki isap miktarı mala sahip olmamız mı gerekir, elimize bir para olması mı gerekir yoksa benim evimde var, arabam da var, normal çalışıyorum, gelirim de güzel… Ben bu haldeyken kurban kesmek istiyorum. Bu normal vacip kurban mı olur yoksa yine evet. salakı kurban Şimdi Şöyle söyleyelim, e, zekat ibadetinin farz olmasıyla kurban ibadetinin farz olması arasında fark vardır. E, şöyle ki, e, her ikisinde de asli ihtiyacının haricinde nisaba tavluk eden bir mala sahip olması gerekir. Hı. Bu noktada hem fikir ittifak halinde. Ancak zekatta bir diğer şart daha vardır ki bu malın ticari mal olması, hmm. yani alsat yapılan, hakiki ya da hükmü anlamda bir gelir getiren mal olması, bir ikinci şart olarak da üzerinden bir yıl bir yukarı, geçmiş olması. Işte. Ama bu şartlar e, kurban babında yoktur. Yani bir insanın asli ihtiyacının haricinde, kenarında bir malı olsa, e, bu mal velev ki ticari mal olmasa, kenarında hani yatırım gayesiyle duran arsa olarak değerlendirebiliriz. E, ve bu malın üzerinden de bir yıl geçmiş olmasa bile kurban bayramları gününde bu şekilde bir e, bayrama girmiş ise bu kişi böylesi bir durumda bu adamın kurban kesmesi vacip olacaktır. Diğer bir ifadeyle şöyle söyleyebiliriz. Bir insanın zekat vermekle mükellef olması, bir insanın zekat alamaması. Hmm. Kurbanda gerekli olan şart zekat alamama nisabıdır, zekat hmm. verme nisabı tamam. değildir. Dolayısıyla eğer insan zekat alamıyorsa, zekat alması caiz değilse, hmm. böylesi bir durumda olan kişinin hem kurban kesmesi hem fıtır sadakası vermesi vacip olacaktır. Bunu yerine getirmesi gerekecektir. Evet. O anda borcu varsa mesela böyle hesap miktarı malı var, her şey var ama ufak tefek borçlar var sağa sola ama Kurban parasını çıkartabiliyoruz. Sonradan borçlar ödeyebiliyor. Kesmesi gerekiyor gerekir yoksa borçlar ödemesi lazım? E, normalde hukuksal olarak baktığımız zaman borçlar çıkartıldıktan sonra geriye bir malı var mı Hı -hı. yok mu ona bakmamız gerekir. Evet. Yani o borçların daha henüz vadesinin gelmiş olmaması bu bağlamda kişinin o ibadette mükellef olmasını gerekli kılmaz. Hı -hı. Çünkü neticede borçlar ödenmesi gereken bir miktardır. Evet. Bu çıkartılacak geriye bir şey kalıyorsa. Ama yok geriye her ne kadar nisabım kalmasa da ama beni bu zorlamayacak, ben kesebilirim. Ee, en azından o kurmanın bereketinden istifade etmek hmm. istiyorum derse... Bu kimsenin kurban kesmesinde herhangi bir mani durum olmaz, kesebilir. E, dersimizin başında ifade ettiğimiz bu ihtilaftan bahsediliyor. Evet. Yani kurban kesmekle mükellef olmayanın kesmiş olduğu kurban adak mıdır, değil, değil midir diyorum. tartışması <gülüyor> ama o konuda da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre normal vacip bir kurban neyse bu da aynı o konumda olacak. Yani yemesinde, eşine, dostuna yedirmesinde herhangi bir mani durum söz konusu Olmayacak. olmayacaktır inşallah. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Hayızım dördüncü gününde bitti, gusül aldım, yedinci gününde tekrar hayız gördüm. Dokuzuncu gün bitti, onuncu günü açmadığı için her gün hayız sayılıyor. Oruçları kaza etmem gerekli, biliyorum. Ancak o günlerde okumuş olduğum Kur'an-ı Kerim düzeni tekrar okumam gerekli mi demiş? Şimdi detaya girmek sizin e, bayanın belli günlerde adet düzeni vardır. Ee, bu adetin e, minimum ve maksimum diye tabir ettiğimiz en ednası ve en ağlası e vardır. Ee, ednası üç gündür, ağlası e ise on gündür. Ee, bu kardeşimizin ifadesine göre de belli bir e, adetim var diyor. Ona göre ben hareket ettim, ama daha sonradan baktım ki bu halim devam etti ama on günü de aşmadığı için normal e, benim adetli aybaşı hali olmam Hı. gerekiyor. Bu zaman zarfında tuttuğum oruçlardan bahsediyor. Evet. Ee, bir de kıraat ettiğim Kur'an-ı Kur Kerim'den bahsediyor. Tabii ki bu oruçların tekrardan ifa edilmesi gerekir. Çünkü oruç ibadeti e, aybaşı hali olan bir kimsenin yerine getirmesi caiz olmayan bir ibadet. Aynı zamanda <gülüyor> böyle bir ibadet sahid de olmayacaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim için baktığımız zaman evet bir insanın Kur'an-ı Kerim'i kıraat edebilmesi için temiz olması gerekir. Ee, hades Ekber diye tabir ettiğimiz cenabetlikten temiz olması gerekir ama hades Eskar diye tabir ettiğimiz abdestsizlik hali Kur'an-ı Kerim okumaya engel değildir. Hmm. Tabi ezberden okumaya engel değildir. Kur'an-ı Kerim'e temas etme noktasında e, dört mezhepte tercih edilen görüşe göre abdestsiz olan bir kimsenin Kur'an'a dokunması caiz değildir. Ee, ama kıraat babında baktığımız zaman abdestsiz Kur'an-ı Kerim kıraat edilebilir ama boy abdesti olmadan ya da kadınların aybaşı halindeyken Kur'an-ı Kerim kıraat etmeleri de caiz değil. <gülüyor> Peki kardeşimiz diyor ki ben bilinçli olarak bunu yapmadım. Yani kendimi temiz zannettim ve buna binaen işte kıraatim vardı, hatimim vardı ve da savap gayesiyle kıraatta bulundum. Ee, öğrendim ki meğersem ben o günlerde aybaşı halindeymişim. Bu kıraatimi tekrardan iade etmeme gerek var mı? Şimdi bir ibadetin tekrardan iade edilmesinin gerekliliği maksut olan bir ibadet olması durumundadır. Yani ibadetleri e, birçok açıdan birçok taksime tabi tutulabiliyor. Bunlardan bir tanesi de amaç olan ibadetler, yani maksut olan ibadetler, bir de maksuda vesile olan ibadetler. Hı hı. Fıkıh babında bu konuyu teğemmümde daha fazla işleriz, yani işlenmektedir. E, maksut olan ibadetler, amaç olan ibadetler, örneğin namaz amaç olan bir ibadettir, oruç maksut olan bir ibadettir, tavaf maksut olan bir ibadettir, hac ya da ümre maksut olan bir ibadettir. Ama Kur'an-ı Kerim kıraati ya da abdest alma, boy abdesti alma, bunlar maksut olan bir ibadet değildir. Maksut bir ibadetin ifa edilebilmesi için gerekli olan bir ameliyedir. Hı. Kur'an-ı Kerim'in dair farklı görüşler olsa da bazılarına göre maksut ibadet olduğunu söyleyenler de vardır. Ama bunun yanı sıra tercih edilen görüşe göre kıraat da aslında amaç olan bir ibadet değildir. Evet. Hatta bunu nereden anlıyoruz? Bir insan adakta bulunsa, nezirde bulunsa dese ki benim falan işim olursa bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyacağım dese bu kimse bunu yerine getirmekle mükellef olur mu? Deniyor ki adan yani nezdin şartlarından <gülüyor> bir tanesi adanan ibadetin amaç olan bir ibadet olması gerekir. Maksud olan bir ibadet olması gerekir. Oysa kıraat maksud olan bir ibadet tercih edilen görüşe göre değildir. E, keza bir insan e, dolayısıyla bunun kıraat etme vücubiyeti olmayacak. Evet. Keza teemmüm babında Hanefi mezhebine göre teemmümde niyet şarttır. Eğer bu niyet maksat mutlak manada abdestsizliği kaldırma gayesiyle olursa, yani hadisin izalesi olursa, bu teyemmüm ile insan istediği gibi, istediği ibadeti yerine getirebilir. Ama eğer bu teyemmüm hususu bir ibadete endeks alınmışsa, hmm, Kur örneğin Kur'an okumak gibi, böylesi bir durumda yine tercih edilen görüşe göre bu teyemmüm ile kişinin namaz kılması sahip değildir. Hmm. Niye? Çünkü maksut bir ibadet evet. olmaması hasebiyle. Şimdi bütün bunları niçin anlattım? Şundan dolayı, normalde maksut bir ibadet olmadığından dolayı kıraat etmek, evet tamam kıraatin belli başlı şartları var, bu şartlardan bir tanesi de aybaşı hali olmamaktır. Ama bir şekilde bu halde kişi okumuş ise vebal altında olması gerekir. Ama bilmeden, bilinçsiz bir şekilde olduğundan dolayı elbette kişi vebal altında olmayacaktır. Peki bunun iadesine gerek var mıdır? E böyle bir zaten farz, bir mükellefiyeti yoktu evet. ki bunu bir daha iade etmekle mükellef olsun. Ama oruç için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü neticede oruç maksut olan bir ibadettir. Dolayısıyla o oruçların tekrardan iade edilmesi gerekecektir. Peki hatim yapıyorsa mesela birinci cüzdan başladı, devam ediyor hocam. İşte tam hayırlık zamanında beş, altı, yedi, sekizinci cüzdere denk geldi. Evet. Onlar okumuş oldu. Şimdi tekrar... Hatmin'e geri dönüp oradan mı devam edecek yoksa kaldığı yerden devam edecek? Aynı ediyorsun. olayı onun için hı. de söyleyebiliriz. Yani bir vücubiyet mahiyetinde çünkü hatmin bir bütün olarak da maksut bir ibadet değil. Evet. Ee, ama tabii ki insan şunu arzulayabilir. Ben o ki Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar okuyorum. Şartlarına riayet ederek okumak istiyorum. O yüzden o halde okuduklarımızı tekrardan sil baştan ederek e, temiz bir şekilde okuyayım derse güzel bir hareket <gülüyor> bulunmuş olur ama hı hı. illaki lazımdır, aksi takdirde olmaz denir mi? Değil Bunu denmez. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ee, babam vefat etti. Bir evli abim var, bir de ben. Annem dedi ki ben kime istersen malımı ona bırakırım. Çocuklarıma bırakmak zorunda değilim. İslam'a göre bu doğru mudur? Bir anne evladını mirastan mahrum edebilir mi? Evet. Muhtemeldir ki bizim yörenin insanlığına evet. benziyor doğru. bu sual eden kardeşimiz. Şimdi şöyle söyleyelim. İslam fıkhına göre miras... Kişinin iradesi ve ihtiyarında olan bir şey değildir. Yani bir mülk elde etme sebepleri vardır. Bu sebeplerin bir kısmı ihtiyaridir. Yani kişi kendi iradesiyle o mülkü elde eder. Bir kısmı da cebri diye tabir ettiğimiz irade dışı. Yani sizin isteğinize bağlı değil. Zoraki dahi olsa burada mülke taakkuk eder. Miras işte bunlardandır. Yani İslam hukukuna göre bir kimse vefat ettiği zaman Malının mirasçısına intikal etmesi, mirasçısının onu talep etmesine bağlı olmadığı gibi, mirası bırakan kimseyi, ben alanı mirasçı tayin ediyorum demesine de bağlı değildir. Evet. Bu kendiliğinden e, otomatik olarak tabir edebileceğimiz cebri olarak direkmen ondan diğerine intikal edecektir. Bu şu demektir, e, miras alacak olan kimse, e, ben mirası talep etmiyorum dese, aslında bu ona mülkiyet intikal etmedi anlamında değil. intikal etti ve daha sonradan bir başkasına verdi olur. Hâkeza mirası bırakan bir kimse de ben sana mirasımı bırakmıyorum demesi boş fuzulli lav olan bir söz olmuş olur. Çünkü onun iradesinde, onun tasarrufunda olan bir şey değil. Hatta şu da var ki bir insanın e, ölme arifesi diye tabir ettiğimiz marazul olarak kitaplarımızda geçiyor. Yani ölüm hastalığına yakalanmış artık Dünyadan umudunu kesmiş ki belli başlı şartları vardır bu ölüm hastalığının e, tanımı ile alakalı. Böyle bir durumda dahi insanın kendi malındaki an itibariyle tasarrufu mutlak anlamda geçerli değildir. Hı hı. Bu belli bir e, sınırla kayıtlı ki üçte bir dediğimiz bir oran aslında bu bir nevi vasiyet kabilinden. Yani Şer Şerif ona diyor ki evet sen malının malikiydin. Malı nokta, malındaki e, tasarruf noktasında hür iradeye sahibidin ancak sen artık bu saatten sonra malın da tasarrufta yetkin kalmamış çünkü sen o haklarını yitirmiş oldun o haklarını elinden kaybetmiş oldun artık senin malında sadece yapabileceğin şey üçte bir de tasarruf hakkındır o da eğer borcun diğerlerini karşılamıyor ise yani borcun tamamını bütün malını kaplamıyor ise. Bu sebepten dolayı bir babanın veyahut da bir annenin yani diğer bir ifadeyle miras bırakacak olan kimsenin çocuklar arasında ben seni mirastan mahrum ediyorum deme hakkı dinen yok veyahut da mirasçı olmayan bir kimseye ben seni kendime mirasçı tayin ediyorum deme hakkı yoktur. Sadece mirasçı olmayan bir kimseye mirasçı tayin etmek değil de öldüğüm zaman sana şu kadar malın intikal etmesini talep ediyorum derse bu bir vasiyet olur. Bu da bahsettiği rakam eğer yekün malın üçte, üçte birini bir. aşmıyor ise bu geçerli olacaktır. Dolayısıyla buradaki sualde kardeşimiz diyor ki işte baba vefat etti diyor. Ee, bir kardeşim var, bir evli abisi kardeşim. var, bir abisi var. Ee, de efendim. ben varım diyor. Tabii kız, erkek. Onu yani erkekler bir tanesi erkek olduğu belli evet. ama kendisinin bayan merkek mi olduğu belli değil. Ee, fark etmez. Normal şartlarda baba vefat ettiği zaman. Ee, anneye bu mal külli itibariyle geçmezsin, kocasından ona intikal eden belli bir miktar vardır. Ki bu örneğe baktığımız zaman ölenin çocukları olduğu için annenin o kalan maldaki hakkı 8'de birdir. Geriye kalan da eğer ikisi de erkekse eşit olarak taksim edilir. Tabii e, ölenin babasının ve annesinin olmaması durumunda. Ee, bu şekilde eğer biri erkek biri kızsa ikiye birli pay olarak gerisi çocuklara taksim edilecektir. Ama anne şöyle dediği zaman, ben bu mal artık babanın idama, tamamı benim oldu, ben dilediğime veriyorum demek zulümdür. Böyle bir şeye hakkı yoktur. Yani ha onu kendisi yapmış, ha sokaktaki bir adam gelmiş, adamın bütün mal varlığına el koymuş, ben dilediğime veririm, dilediğime vermiyorum demesi nasıl ki bir cebirdir, nasıl ki bir zorbalıktır, bir gasıptır. Annenin de yaptığı maalesef bu kabilden öte başka bir şey değildir. Ki nerede kaldı? Kendi payında bile ben dilediğimi mirasçı yaparım, dilediğini mirasçı yapmam deme hakkı yokken, kendi payı olmayan, kendi mülkü olmayan, kocasından çocuklara intikal eden payı ben vermiyorum deme hakkına hiç sahip değildir. Böyle bir yetki hiçbir zaman kendim alanı şey. kendim Kendi hayattayken istediği gibi kullanabilir. Kullanabilir, istediğine verebilir Hı. ki orada dahi aslına baktığımız zaman eğer evlatları içinde verecek olursa yani evlatlarına taksim edecek olursa hali hayattakinden bahsediyoruz. Burada dahi evet hukuksal olarak istediğini yapabilir, istediğine verebilir. Yeter ki ölüm hastalığında olmasın ama bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinden de anlayacağımız anlayacağım üzere hani daha önceden de ifade etmiştik Norman bin Beşir hadis-i şerifi meselesi. Evet. Hani inni la eşhedu ala cevrin'' diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani evlatlarından bir tanesine hibede bulunup da diğerine vermeyen bir babanın bu olaya şahit olmasını Efendimiz'den talep ettiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Ben zulme şahitlik etmem. O ki senin başka evladın var. Ona verdiğin gibi ona da vermen gerekir. Bu Bunu yapmaman durumda sen zalimsin. Yapılan bu ameliyede zulüm olarak nitelendirmiştir.'' Dolayısıyla bir baba veya bir anne evlatlar arasında eğer mal veriyorsa hala hayatını evet dilediği gibi yapabilir ama burada da asıl olan adil olmasıdır, adaletli olmasıdır. Sadece mücerres sevgiden kaynaklı veya da cinsiyetten kaynaklı bir ayrımcılığa gitmek elbette İslami değildir, ahlaki değildir. Tabi burada evlatlara da düşen vazife vardır ki daha önceden de bunu vurgulamıştık. Yani bana ne bu babamızın problemi, annemizin problemi demek doğru değil. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor. Biriniz bir münkeri, bir yanlışı gördüğü zaman elinizle düzelsin. Yani duyarsız olmasın ki burada aslında yanlış. Kendisine dönen bir menfaat olması itibariyle daha fazla müdahil olmaları gerekir. Ama yok e, annenin ya da babanın Makbul anlamda, şer'i anlamda bir gerekçesi varsa yani evlatlar arasında bu bağlamda bir ayrımcılık yapmak işte örneğin biri çarçur edecektir e, veyahut da işte fıskı artacak, günahı artacak veya diğerinin daha fazla bir hizmeti var bu bağlamda ki kitaplarımızda bununla alakalı birçok örnekler verilmiştir. O zaman böyle bir ayrımcılık olabilir. Ama böyle bir şey yok. Sadece cinsiyetten, sadece sevgiden, sadece büyüklük veya küçüklük gibi bir takım ifadelerden kaynaklı bir ayrıma gitmenin doğru olmayacağı da kitaplarımızda meskürdür. Evet. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ben 12 yaşındayım, namaza yeni başladım. Ee, Sorum, ben namaza yeni başladım. Bir ay oldu. Son zamanlarda abdest almadan önce hiç yerlenme isim olmuyor ama abdest almaya başlayınca hemen yerlenme geliyor, namazda da secde ve rükûda da çok geliyor. Özellikle secdede ve secden kalkıp oturunca yerlenmem geliyor ve çıktığında hissediyorum ama koku ve ses duymuyorum ve çıktığını düşünüp tekrar tekrar abdest alıp yine geliyor ama ve devam ediyor bu şekilde namazımı kılıyorum demiş. Bu yüzden bazı namazların sünnetleri yetişmiyor ve secdede korkudan sadece etteyyat duasını okuyorum ve selam veriyorum demiş. Ne yapmam lazım diye sormuş. Evet. Aslında bu son zamanlarda çok sıklıkla karşılaştığımız meselelerden evet. bir tanesi. Bilmiyorum belki tavafuk oldu da özellikle bizim gündemimizde… Bir de artık yiyip içilenlerden kaynaklı olarak bu tip hastalıklar çokça artmaya başladı. Doğrudur. Şey. Yani aslında bu bildiğimiz klasik bir vesvese Hı. hastalığıdır. Tamamıyla vesveselenmiş. Ki bu e, hastalık diyoruz ama diğer bir tarafta aslında şeytanın o kişinin bir zafiyetini, e, bir karın boşluğunu yakalamış ve o noktadan ona devamlı saldırıda bulunuyor. O, da, o noktada devamlı ona vesvese veriyor ki Hı -hı. ta ki o ibadeti yerine getirmesin ve hatta belli bir zaman sonra bıkkınlık hasırlılıkta e, eski hayatına dönsün tamamıyla o ibadetten vazgeçsin. Peki burada yapılması gereken nedir? Burada yapılması gereken vesvesenin üzerine gidilmesidir. Yani onu dinlemek değil. O nokta daha hani ne ihtiyatla hareket etmek denilen bir olay vardır ya. Vesveseli vesvese konumunda olan bir kimsenin ihtiyatla hareket etmesi vesvesenin artmasından başka kişiye bir şey sağlamayacaktır. Evet. Peki ne yapılacaktır? Mesela çokça sual ediliyor. İşte bu da bunlardan bir tanesi. Her namaza durduğum zaman, affedersiniz gaz sıkıştırması oluyor, yerlenme hissesi oluyor. Ama yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Tereddüt halindeyim. Yapıyor gibi geliyor ser, vs. bir takım ifadeler. Bu sefer her defasında abdest almamda çok büyük meşakkat oluyor. Ne yapacağım? O kişilere diyeceğimiz kitaplarda da aslında vardır. Tamamıyla bir ses duyulmadıkça, bir koku çıkmadıkça senin abdestin var. Hatta bunu bir arkadaşımıza yani sual eden bir vatandaşımıza dediğimiz zaman hocam onda da şüphem var. Yani acaba ses çıktı mı, çıkmadı mı, hmm. koptu mu, kokmadı mı diye. O vesvesenin Bu sefer, girmiş O zaman hocam. ona diyoruz ki sana etrafından birileri işte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin sen gaz mı kaçırdın sana demedikçe senin abdestin var. Yani daha da öteye gitmek gerekir. Ee, bunu etrafından sana yani sen namaz kıldığın zaman yanında birileri de varsa... Yani siz bir şey duydunuz mu? Bir ses vesaire duydunuz mu? Yok, bitmiştir. Ya ben öyle hissettim ya veya yakinen kasıtlık yani kanaatim budur ki bende oldu, bu tamamile vesvesedir. En azından bunun üzerine ciddi anlamda devam ederse şeytan bakacak ki artık ben bu konuda bu kişiyi saptıramıyorum. En azından silahını değiştirecek farklı alandan. Yani şeytan onu bırakmaz. Hı. Bu ayrı bir konu. Çünkü şeytanın vazifesi budur. Onu bırakmayacak ama o konuda en azından onu zorlamayacak, başka alanlara geçecektir. O yüzden bunun üzerine üzerine gitmemiz gerekir. İşte bazıları diyor ki abdest alıyorum veya boy abdesti alıyorum, saatlerce banyoda kalıyorum. Tam çıkarken yok şuram kuru kaldı, yok buram kuru kaldı, yok şuramı tekrardan yıkayım şeklinde. Diyoruz ki bir boy abdesti ne kadar alınmalıdır? İşte takriben normal bir duş olarak en fazla 15 dakikamı, 15 dakikanı kuracaksın telefonunu. Çaldığı an ne hangi halde olursan ol, bırakacaksın. Ama kuru yer kaldı, kalırsa kaldırsın o senin problemin değildir. Kuru yer kalmamıştır. Bunu bu şekilde üzerine gide gide yapacak o olursa yapalım. o zaman Allah'ın izniyle bu vesveseyi bertaraf edersin. Aksi takdirde bunun ucunu açmak mümkün olmayacak. Hatta yani hoca kardeşlerimize de tavsiyemiz bu gibi kişilerle görüşürken, bunlara fetva verirken meselenin fıkhı inceliklerini aktarmaları da doğru değildir. Yani işte detaylara vaki olmak veya detayları onlarla paylaşmak. Yine hatırlıyorum belki burada paylaşmıştık. Bir bayan vardı, bir şekilde ulaşmıştı bize, talaka dair yani kocasından ayrılmaya tahallük eden bir sürü soru zinciri. Ortada bir şey yok, işte şöyle olsa nikahım gider mi? Böyle olsa nikahım gider mi? Şöyle olsa nikahım gider mi? Dediklerinde gitmez gitmez diyorsun, bu sefer bir daha arıyor ama bu sefer şöyle olsa, böyle olsa ya Allah aşkına sizin başka işiniz yok mu? Yani sen sadece nikahın gitmesi noktasında işte ben hanıma karşı, kocama karşı şöyle yapsam, çocuğuma karşı böyle yapsam, çocuğ, e, kocam çocuğuma karşı böyle yapsa, bu sefer onları geçtik işte e, kocamın akrabaları çocuğuma şöyle yapsa, benim akrabalarım böyle yapsa ortada hiçbir şey yok. E, dedim ya niçin sen bu, yani niye bu kadar çok fazla irdeliyorsun? Hatta ona şöyle dedim, kocan seni açık bir şekilde boş ol demedikçe senin nikahın hiçbir zaman gitmez. Ne yaparsan yap dedik bu şekilde kapattık da onun bir ifadesi oldu o aslında bunu anlatmama sebebiyet verdi dedik hocam dedi benim hayatımda evlilik hayatımda hiçbir sıkıntı yok biz çok rahat çok düzgün bir yuva için dedik mutlu bir huzurlu bir yuva dedik ta ki bir makale okuyuncaya kadar hmm. o makale evlilik hayatında işte e, sıhriyetten kaynaklı mahremiyet konusunu işliyor e, bu da işte erkeğin e, hanımının alt ve üst soyuyla işte olmaması gereken bir takım ameliyelerde bulunmasının nikahı vereceği zararlardan bahsediyor. Bu konuyu ne zamanki okuduğum benim hayatım alt üst oldu diye. İşte yani bu demek ki bu konuda bir zafiyeti vardı, bu konuda bir hassasiyeti vardı, bir vesvesesi vardı. Onu bildiği zaman şeytan da oradan bindirdi ve onun Allah muhafaza yuvanın dağılmasına gidecek kadar bu hal devam edecek. İşte bunun önüne geçebilme adına bütün her şeyi kapatacaksın. Kocan seni boşamadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Boşadın mı kocan? Yok, bitti. Daha artık soru sormanda caiz değil. Evet. Bu şekilde önünü kapatmakta fayda vardır. Bu kardeşimize de diyeceğimiz öyledir. Abdestini alsın, namazını kılsın, yanındakilerden eğer ona... Böyle bir farklı bir bakış olmadıkça, ya yani sen biraz önce yerlendin tarzında bir ifade kullanılmadıkça namazını devam etsin. Hiçbir sıkıntısı olmayacaktır Allah'ın izniyle. Evet hocam. Bazen yani hepimize bu tip şeyler olabiliyor. Ben de bir ara şeye takılmıştım. Dat harfine takılmıştım hocam namazda. Dat mı okuyacağız? Va mı diyeceğiz? Tam dat mı diyeceğiz? Onlara takılınca bu sefer namaz oldu mu olmadı mı evet. bu tip şeye giriyorsunuz. Onun için bilen birisinden Aa, oldu dediği anda Bir Bitir, da, Daha da sormayacaksın. Yani bir daha da sormayacaksınız. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aran akabinde yine programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmıyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Bir kadının yüzündeki yaşlılık emalelerini gidermek için yüzüne iğne tedavisi yani derme pen yaptırması caiz olur mu diye sormuşlar. Şimdi e, derpama e, ne dediniz? Derme pen yazmışlar. Termopen. Çok iyi yanımızda olmadığı için hocam. Bildiğim kadarıyla bu iğneyle yani akupunktur tarzında yapılan bir işlem. Yani aslında deriyi uyarmaya yönelik hmm. bir işlem ama ben o tarafta değil, farklı bir açıdan konuya yaklaşmak istiyorum. Bir insanın yaşlılık döneminde vücudunda bir takım değişikliklerin olması, saçının hmm. sakalının beyazlaması aslında bir rahmettir. Evet. Niye bu rahmet olsun? Yani gençliğindeki o güç kuvvetinin ihtiyarlık döneminde olmaması veya yavaş yavaş bunları yitirmiş olması kişi için niye rahmet olabilir? Aslında dünyada kalıcı olmadığının göstergeleri o kişi için başlamış olacaktır. Çünkü bir insan ahireti en fazla hangi dönemde düşünür? Yani gücü kuvveti yerinde olduğu halde, şeklinde şemalinde bir problem olmadığı haldeki bir gençlik dönemi mi? Yoksa artık yaşlılık emarelerinin kendisinde görüldüğü bir dönemde mi e, kabir alemini, ölüm sonrasını düşünecektir? Elbette insan e, ne zamanki gençlik döneminden çıkıp orta yaş ve yavaş yavaş yaşlılığa doğru gittiği zaman bu sefer e, kendine çeki düzen vermeye başlayacak. Kesinlikle. O yüzden e, bu bir rahmet iken, yani vücudumuzun işte kırışması, saçımızın, sakalımızın beyazlaması bize aslında bir rahmet olarak telakki edilirken bunları yitirmeye, bunları yok etmeye, bunları kaybetmeye çalışmamız bu bağlamda yanlış bir ameli olması gerekir. Niye? Ya Çünkü Mevla Teala Hazretleri bize alametler gönderiyor. Kulum artık yavaş yavaş dünya hayatı neticelenecek. Sona doğru geliyorsun, imtihan saatin bitiyor, biraz sonra zil çalacak. Yani sınav bitecek Hı. ve kağıtların toplanacak. Bir anda o çalmasındansa o çalma öncesinde sana haberler gelmeye başlıyor. İşte e, sınav zilinin çalmasına 10 dakika kaldı, 5 dakika kaldı, 4 dakika kaldı, 3 dakika kaldı. Bir an önce e, notlarını doldur, toparla artık. Kendine çeki düzen ver. Ama biz ne yapıyoruz? E, bize gelen bu haberleri duymamadığını kulağımızı tıkamaya çalışıyoruz. Kırışıklık mı oldu onu gidermeye çalışıyoruz. Sakalımız saçımız beyazladı onu gidermeye çalışıyoruz. İşte ne bileyim yaşlılık emaresi biraz sırtımız mı büküldü onu dikleştirmeye çalışıyoruz. Peki bu ne demektir? Hala da o son saatin gelme haberlerinin kulağımıza ulaşmasını engellemeye. Ama ne kadar engellerse engelleyelim o zil saati yani çalma saati asla değişmeyecektir. Yani ecel geldiği zaman ne bir an ileri ne bir evet, an geri. Diyor. Bu ansızın gelecektir. Dolayısıyla bunu görmemezlikten gelmemiz deve kuşu misali. Kafamızı gömeriz ama vücudumuz dışarıda bir işe yaramayacaktır. Bunu şunun için diyorum. Yani bu gibi meselelerde efendim vücuda bir şey dercedilmiyor. İşte sadece mücerred iğne batırılıyor. Vücut kendi kendini onarıyor. Ee, ki bahsedilen tedavilerde de bunlardan bahsediliyor. Yani hariçten bir ilaç e, derc edilme Aynı olayı şey yok. yok. Evet. Sadece vücudun belli noktaları kendini e, onarsın diye e, işte iğne tedavisi, akıpunktür tedavisi tarzında ameliyelerde bulunuyor. Meseleye bu taraftan bakmak değil. Meseleye şuradan bakmamız gerekir. Ya yani Ben artık sona doğru giderken bana gelecek olan alametleri kaldırmam, bu alametleri görmemezlikten gelmem fıken doğru mudur? Aslında mesele sırf bu açıdan bakıldığı zaman bile bunun caiz olmadığını söylemek yerinde olur. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malumunuz <gülüyor> hadis-i şerifi ne mutlu o insana ki genç olduğu halde yaşlı gözüküyor. Yazıklar olsun o kişiye ki mal olarak yaşlı olduğu halde kendini genç gösteriyor. Buradaki gaye niye? Çünkü yaşlısın artık sen sona doğru geliyorsun. Biraz sonra zil çalacak, sınav bitecek ama sen hala da bunun farkında değilsin. Daha yeni sınav başlamış gibi bir hal hareket içindesin. O yüzden Rabbim bu şuurda olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Çünkü önemli olan bu. Dünya hayatı öyle ya da böyle geçicidir. Hmm. Ee, yaşlılarımızın, ihtiyar olan e, kişilerimizin, dedelerimizin o şuuruna şimdiden sahip olursak, o zaman iş işten geçmiş olmayacak. Ama o yaşta o şuura sahip olmak, evet bu da e, yani yoktan iyidir bu bağlamda. En azından daha ölüm gelmemiştir. Ama gençlikte yapılması gereken ameliyeleri o halde yapma imkanı kişide olmayacağı için aslında bir nebze hani treni kaçırmıştır deniyor ya, tam kaçırmış olmasa da kaçırma konumundadır diyebiliriz. O yüzden Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eyleysin. Vücudumuzu gençleştirmeye yönelik değil de sadece ibadetlerimizde güç kuvvet bulmaya yönelik işlemlerde bulunalım. Ama vücudumuzun, görünüşümüzün daha fazla gençleştirmeye yönelik ameliyelerde bulunmak dediğimiz gibi hani biraz önce verdiğimiz örnekte de olduğu üzere son çalma saatinden önce verilecek olan haberlere kulağı tıkamaktan başka bir şey değildir ki bu da akli selime yakışan bir ameli olmaz. Evet. Özellikle bayanlarda bu tip şeyler çok çoğuluyor. Sebebi de eşlerinden kaynaklı aslında bu sorunlar. Yani eşimiz bizi beğenmiyor, yüzümde kaşıklık var, işte eşim daha genç birisini istiyor gibi düşüncelere hakim oluyorlar. Veya işte eşim beni hala beğenmiyor mu, yaşlandım, istemiyor mu gibi düşüncelere kapılıyorlar. Belki bu sebepten de kaynak olarak yapalım mı diye soruyorlar. Şöyle bir şey vardır. Yani evlilik tabii ki bir müşterek bir hayattır. Kadın erkeğine karşı, erkek de e, hanımına karşı Hı -hı. elbette güzel görülmeli. Onu haramdan muhafaza edebilecek bir durumda olmalı. Bu bağlamda meşru çerçevede üzerine çiziyorum. Meşru çerçevede elbette eşine karşı bir bayan güzel görülmeli ve bu bağlamda bir ameliyede, bir eylemde bulunmalı. Aynı olay erkek için de geçerlidir. Hı. Yani dışarıdaki kişilere karşı değil, eşine karşı süslenmeli. Eşine karşı güzel görülmeli. Ama bu yaşlılığı bertaraf etmeye yönelik olmamalı. Hı. Çünkü eşi yaşlanıyor, Kocası da yaşlanıyordur netice itibariyle. Yani kişinin ahlak zafiyetinden kaynaklı farklı bir takım e, ameliyelerinin olması e, tabi burada farklı açılardan yaklaşmayı belki gerekli kılabilir. Ama burada biz genelleme olarak baktığımız zaman yaşlılığı önlemeye yönelik bir işlem bu, bu bağlamda doğru olan bir işlem değildir. Hz. Ömer Efendimiz herhalde hocam birisini diyor tutuyor kendisine. işte diyor ki bana her gün de ölümü hatırlat diyor. Evet. Ya ömer ölüm var diye hatırlatıyor. E sonrasında bir gün geliyor tamam diyor. Senin işin artık bitti. Niye diyor Ya ömer? Evet. sakalında diyor beyaz çıkmaya başladı. Evet. Şimdi öyle gerçekten yaşlı hissetmeye başladığımız anda e artık diyoruz ki öbür tarafa doğru yaklaşıyoruz. Bir an önce daha hani ne yapıyoruz bu sefer sakallarımızı düzeltirken bakıyoruz kırptığımız yerlere beyazları kırpmaya başlıyoruz saçımız üzertirken evet. beyazları almaya, yani yavaş yavaş onları sanki görmemeye gelmeye çalışıyoruz ki burada aslında aynaya bakmak gerekiyor. Hı. Ne yapıyorsun? Gayen ne? Nereye gidiyorsun? Şimdi Hı. sizinle yapmış olduğumuz ilk programlara bakıyorum hocam daha önceki. Sizde de beyaz yok, bende de beyaz yok. Şimdi bakıyorum, saçlar kısa tabi belli olmuyor ama evet. e, beyazlar artık çıkmaya başlamış. Özellikle bende çok fazla zor <gülüyor> ettim yani, e, ama bu da e, güzellik katıyor ve bunu da yani yaşayacağımız bu dönem içerisinde artık bir nihayetin olduğunu anlıyoruz ve yaşantımıza da farklı farklı şeyler hissetmeye başlıyoruz. Evet. Mevlam inşallah istikamet üzeri yaşamayı ve bu e, e, o şekilde nefes nasip hakkıyla güzel bir şekilde aldığımız o safilikle teslim edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. inşallah. Bir diğer sorumuzda da hocam, babamdan kalan mirasla alakalı kardeşlerim, memleketteki evden ve çaylıklardan hak vermeyeceklerini ona karşılık bir bedel vereceklerini söylediler. Bense memleketteki haklarımı istiyorum. Biz sana paranı vereceğiz hakkın kalmayacak diyorlar. Yaptıkları bu işlemle benim hakkıma yine de girmiş olmuyorlar demişler. Evet. Klasik Karadeniz sorusu. Aynen öyle ki birinci bölümde aslında buna bir nebze cevap verdik. Çünkü evet. miras cebridir, Yani o kişiye o intikal etmiştir evladın onu verip veya vermeme diye bir hakkı yoktur. Baba vefat etti, mal artık otomatikman kardeşlere intikal etti. Büyük abi veya erkek olan abinin ben sana bunu vermeyeceğim. Onun yerine sana para vereceğim. Evet bunu bir teklif sa dediğinde söyleyebilir ama cebretme etkisi yoktur. Cebir tıpkı şunun gibidir. İşte örneğin sizin bir aracınız var. Ya Suat ben senin bu aracını çok sevdim. Ben bunu senden alıyorum. Sen istesen de istemesen de el koyuyorum. Ama seni mağdur etmeyeceğim. Senin paranı vereceğim demem gibidir. Ya ben paramı istemiyorum. Ben aracımı istiyorum. Arabamı istiyorum. Bu araç benim. Sen bunu benim elimden zoraka alamazsın. Evet. Nasıl ki deme hakkın varsa bir kardeşin de diğer bir kardeşe ben sana buradan yer vermeyeceğim. Onun yerine para vereceğim diye zorlama, diretme hakkına sahip değildir. Çünkü neticede orada hissesi direktmen diğer kardeşi intikal etmiş, mülk onundur. Onun sadece gönül rızasıyla talep edersin, dersin ki kardeşim sen bu köyde değilsin veya burası bana yarar, arzu edersen ben senin hisseni senden satın almak istiyorum dersin kişi gönül rızasıyla bunu satarsa ki e, satışta yani İslam fıkhındaki alışverişte irade şartı vardır. İrade olmadan akit zaten oluşmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde yaparsak ne hale ama zoraki ikrah yoluyla veya elinizdeki bir takım güç ve kuvveti kullanarak kişinin malını ona vermemek onun mukamide bir bedel vermek vicdani olarak kişiyi rahatlatmasın. Çünkü bu bizim fıkı e, tabiri ile fasit bir akit konumunda olacaktır. Çünkü alışverişin sıhhat şartlarından bir tanesi de rızadır. E, ve bu işlem de neticede bir alışveriştir. Çünkü hissesini farklı bir bedel karşılığında satmasını ondan talep ediyorsunuz ama bunu zoraki yapıyorsunuz. Razı olmadığı halde yapıyorsunuz ki bu alışveriş eşittir, fa fasittir. Fasit alışveriş hanefi fıkhında eşittir, faizdir. Yani dolaylı olarak hem bir kul hakkına tecavüz etmiş oluyorsun, evet. hem de faizli bir muameleye girmiş oluyor ki bu hiç doğru bir şey değildir. Teklif edersin kardeşine, burası bana yarıyor, sen hislerini bana satar mısın, tıpkı biri sizin arabanıza talip olması gibi veyahut da işte evinizde talip olması gibi talip olur, iradesini evet. ifade eder, siz de o iradeye müspet anlamda cevap verirseniz ne ala? Ama yok vermiyorsanız, ben satmak istemiyorum, ben de orayı kullanacağım diyorsanız, bu takdirde siz cebretme hakkı, zorlama hakkına sahip değildir. Böyle bir şey yaparsa zulmetmiştir ve böyle bir şey yapan kimse de zaliptir. İster kardeş olsun, ister abi olsun, ister başka bu bir şey olsun. Bu herhalde Cem Karadeniz'de hani kızların e, baba <gülüyor> yerinde hakkı yoktur diye bir töre var ya, yani, öyle bir maalesef. düşünce hakim, maalesef cahiliyeden kalma bir şey, düşünce. E, bunu devam ettiriyorlar. E kadınlar da ya ben kardeşimle kötü olmayayım, abimle kötü olmayayım, işte annem babamla kötü olmayayım şeklinde düşünceler, yani sebeple… Rızadan bahsediyorsunuz evet. ki aslında onu daha önceki derslerimizde işlemiştik hatırlarsınız. Rıza, gönül rızası olması hmm. gerekir. Mahalle baskısı olmamalıdır. Evet. Yani ne derler, ne ederler şeklinde değil ki bununla alakalı hatırlarsanız Hüsamettin hocamızın bir olayını aktarmıştım. Evet. Allah razı olsun. Kendilerinden Allah razı olsun. Bu vesileyle de onu da almış oluyoruz. Karadeniz'de efendi hazretlerimizin köylüsüdür, malumunuz. E, Orada ki kızlara mal verme olayı yok. E, bunun önünü kesebilme adına özellikle kızlara mal verdik. Hmm. E, babam vefat ettiği zaman hatta kızlar abi biz istemiyoruz işte bizi hacca gönderüme gönder yok. Bu yerinizi alacaksınız. Artı e, Şeran aslında böyle bir hakkı yok. Onu kendisi de kabul ediyor ve bunu da enişteler özellikle gelecek işleyecek. Hmm. Niçin bunu böyle yapıyor? Yani görsünler enişte cahiliye bir Yani böyle bir şey yoktur. Bu mal tamamıyla kızın malıdır. Kızın kocasının, kızın çocukları herkes burada gelir istediği gibi kullanabilir. Bunu ortaya koyabilme adına bir ameliye, bir eylem sergilemiş ki güzel bir işlemdir. Burada işte efendim rızası, gönül rızasıyla veriyor diyorlar. Gerçekten gönül rızasıyla veriyorsa diyecek bir şey yok ama bu aralar özellikle yani bu son bir iki yıldan beri Karadeniz'den gelen bir mesele, bir sual nedir o? Malumunuz bu 2 B arazilerinde tapu olayı çıkıyor. Tapu evet. olayında şimdilik devlet resmiyet olarak kızlara da tapu çıkartıyor. Bu sefer kızların eline bir hak geçmiş oluyor. Evet. Böyle bir durumda bakıyoruz abiler yani erkek kardeşler aramaya başlıyor. Hocam yani bu işte hani kıza bir erkeğe 2 Şimdi öyle bile yapmıyorlar yarı yarıya yarı yarı alıyorlar. Ya. Hani onlar gönül rızasıyla veriyorlardı. Demek ki ellerinde bir koz yoktu. Ya. Ama şimdi ellerine bir koz geçti. Demek ki bu gösteriyor ki gerçekten gönül rızasıyla verme olayı yoktur. O yüzden burada uygun olan sen verisin onun hissesini. O senindir dersin. Ha o saatten sonra ne yapmak istiyorsa yapar. O kendi bileceği bir şeydir ama bunu hür iradesiyle yapmalıdır herhangi bir baskı e, şeklinde olursa bu da elbette caiz olmayacaktır. O zaman burada en güzel emri bil maruf, tam bir tanesi de bu Hüsamettin hocamızın yaptığı gibi. Evet. Hanım kardeşlerimiz, eğer böyle bir şeyleri varsa, gerçek manada yapabiliyorsalar, imkanları da varsa bunu devam ettirsinler, evet. bu emri bil marufu yapsınlar. En azından oradaki cahiliyeyi de yavaş yavaş bitirmiş olur. İnşallah kaldırılmış olursun. olur. İnşallah. Bir diğer sorumuz hocam, ben dört kişiyle ortak bir iş yaptım, iş alan ben değilim. İşi bitirdikten sonra işi alan kişiye ödeme al da paramı ver dedim. Alamıyorum adam vermiyor alabilirsen sen al dedi. İşverenin adresini alıp adama gidip paramızı istedim. Bana çek verdi ama çekin de karşılığı yoktu. Sonrasında bir şekilde çeki tahsil edince diğer iki kişiyi aradım. Bulunduğum yeri söyledim gel paranı vereyim dedim. Bir tanesi geldi parasını verdim. Diğeri de orası bana uzak, biraz sen gel, biraz da ben geleyim dedi. Ben de ona paranı vermek için peşine gelmek zorunda değilim. Sana böyle bir taahhütle de bulunmadım. Gelirsen paranı veririm dedim. Gelmedi. Bu kul hakkı olur mu demişler. Bu parayı yiyebilir miyim? <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Tabii bu kişilerin ortaklıkları nasıl bir ortaklık bu evet. konuda bilgimiz yok. Çünkü işe alan e, diğer arkadaş diyor, biz işe almadık diyor. Hı hı. E, sonra iş yapıldıktan sonra anladığım kadarıyla e, git işverenden parayı talep et, bizim hakkımıza ver. İşte işveren vermiyor, o zaman sen talep et deyip de bizi gönderiyor. Ben de bir şekilde o alacağı tahsil ediyorum diyor. E, alacağı tahsil ediyorum ve ortaklık olarak da aramızda taksim edeceğiz ee, ama e, bulunduğum yer ile ortağımın bulunduğu yer farklı bir yer. Burada ben onu getirmek zorunluluğum var mı? Ki elbette böyle bir zorunluluk yoktur. Çünkü zaten anladığımız kadarıyla işi tekefül eden, işi alan yani parayı alıp da ortaklarına ulaştırmayı taahhüt eden kişi bu kişi değil. değil. Ee, dolayısıyla burada diğer kişi bunu gelecek alacak. Ee, tabii ki adil olmaları güzeldir. Yani birbirlerine karşı müsamahkar davranmaları güzel ama herhalde biraz da konuya inat girmiş evet. ki e, yani sen gel, ben geleceğim veya yarı yarıya gelelim şeklinde ifadeler kullanıyorsa bunu gösteriyor. Ama tabii şunu da anlamakta biraz zorluk çekiyorum. E, günümüzde e, bankacılık vasıtasıyla bir paranın başka bir hesaba gönderilmesi yani. anlık yapılabilen bir ameliye. Bir kolay... Birisine rica kendi banka hesabınız bile olmasa, birisine rica etseniz şuna 300-500 lira gönderdi. Yani gönderim. bu olabiliyor. Illaki fiziksel olarak bir yerden kalkıp diğer yere gelmek böyle bir şartta yoktur zaten. Günümüzde bu konuda hakikaten bir rahatlılık var, bir müsamaha evet. var. Herhalde anladığımız kadarıyla mesele biraz inada İnatlaşmış. bindi. İnatlaşma bir konusu ama ne olursa olsun Fıkhen diğer kişinin oraya gelmiş olmaması o parayı bu kişiye helal ediyor anlamı taşımaz. Taşımaz. Açık bir şekilde bunu söylemediyse. Yani bu kişi de ona gönderme, verme zorunluluğu yok. Ama şöyle yapar, o ki mademki inatlaştı bir kenara o parayı koyar, o parayı ellemez. Ta ki diğeri geldiği zaman ona teslim eder. Veya kendisi bir şekilde oraya başka bir nedenden dolayı gittiği zaman ona teslim eder. Yani onun gelmiş olmaması, gelmemesi o paradan, hakkından feragat etti anlamı taşımayacağı için bu sual eden kardeşimizin onu yemesi elbette helal olmayacak. İş için bir araya gelmiş dört kişi hocam. Evet. İşi yapmışlar beraberce Maalesef. ama parayı paylaşırken böyle inatabilmişler. İşte mesele aslında şu, nefis devreye girdiği zaman yani dışarıdan bakıldığı zaman ya bu kadar rakam rakamdan sebep değer mi diyeceğiniz bir rakam, ama, ama nefis. nefis devreye girdiği zaman, enaniyet devreye girdiği zaman durum hiç de öyle olmuyor. Yani mesele orada belki rakam meselesi değildir. Yani o çok cüz'i bir rakam da olabilir. Ondan belki kişi feragat de edebilecektir ama nefis girmiştir, ben olayı girmiştir işte. Ve şeytan da boş kalmayacağı için, boş durmayacağı için o bağlamda her iki tarafı da sıkıştırıyor. O yüzden böylesi bir durumda akıllı olan tarafın e, alttan alması, feragat etmesi yani anladın ki karşı tarafın e, nefsi e, bu konuda ön plana çıktı. E, sen de aynı işlemi yaparsan onun düştüğü hatayı e, sen de düşmüş olacaksın. Hı -hı. O zaman bir taraf erdemlikte bulunsun, alttan alsın, e, yumuşak meseleye davransın ki karşı taraf da zaten onu gördüğü zaman o da zaten ne yapacaktır? E, alttan alacaktır. Hı -hı. Böylece aslında e, düşmanımız olan şeytanı sevindirmemiş, aksine onu üzmüş olacağız. Evet. Bir diğer sorumuz hocam, altın döviz gibi yollardan para kazanmak caiz midir? Evet, şimdi altın döviz yani para, Hı. parayla para kazanmak e, elbette şartları müvacihesinde olursa bu caizdir. E, çünkü e, bu gibi alım satımlar İslam fıkhında özel bir akit e, ismiyle anılmış ki bunlara sarf hakti çünkü bir alışverişte normal şartlarda bir alışverişteki asli unsur mebi diye tabir ettiğimiz aynından menfaatlenilecek olan ayındır. El Mawsili Rahimullah El İhtiyar isimli eserinde Kitabul Buyu yani alışveriş babına giriş yaparken alışverişin meşruiyetini anlatıyor. Ve bu meşruiyetini ispat edebilme sadedinde Kur'an ayeti ve hadis-i herifleri dillendirdikten sonra akli gerekçe olarak da bir takım ifadelerde bulunuyor. el mawsili Rahimullah. Diyor ki, insanın diyor, aklen dahi alışverişin meşru olduğunu anlayabiliriz diyor. Nasıl? Şöyle ki, Allahü Teala Hazretleri kulu yarattı. Ama yaratmış olduğu kula ihtiyaç verdi. Yani muhtaç olma algısı verdi. Kul muhtaç. Neye muhtaç? Başkasının elindeki olan bir emtiaya muhtaç. Yani benim bir ihtiyacım var. Sizin elinizdeki olan, örneğin bardağı. Ve benim o ihtiyacım fıtridir. Allah'ın beni o şekilde yaratmasıdır. Ama Mevla beni muhtaç yarattığı gibi sizi de elinizdeki emtihayı karşılıksız olarak vermeme duygusuyla yarattı. O zaman burada iki şık var benim o ihtiyacımı giderebilmek. Ya bilek kuvvetimi kullanarak onu sizden zoraki alacağım ki bunu da şer şerif yasak getirmiş. Birbirlerinizin mallarını batıl yere, haksız yere yemeyin ayeti kelimesiyle. Veyahut da sizi razı ederek onu sizden alacağım. Peki sizi razı etmem ne olacaktır? Onun mukabilindeki bedeli size vermekte. O yüzden deniyor ki alışverişteki asıl gaye, ana tema aynı maksut olan araca ulaşabilmektir. Yani bardak, bardak, işte çanta, kitap, bilgisayar şu veya bu aynı amaçtır. Peki bir taraf para, diğer taraf da para olduğu zaman aslında para aynı maksut olan bir araç değil, amaç değildir. Paranın asıl gayesi alım gücüdür. Yani ihtiyacı görebilmek için muhtaç olduğumuz şeyi ulaşabilmemiz için bir araçtır. Dolayısıyla alışverişte bir tarafın amaç olması gerekirken sarf diye tabir ettiğimiz her iki tarafta araç olduğu zaman İslam fıkı bunu özel bir başlıkta ele alıyor. Normal alışveriş akit yapısından farklı değerlendiriyor. Ve bunun belli başlı şartları vardır. Bu bağlamda altın alım satımı, döviz alım satımı gibi işlemleri sarf babıyla işlenmiş ve bu bapta anılmış ve buna göre belli başlı şartları var. Elbette insan bu şartlara riayet ederek para kazanacak olursa, tıpkı aynı maksut olan bir bardak ticareti yapmaktan nasıl ki para kazanmak mubazsa, aynı maksut olan işte bir masadan para kazanmak nasıl ki mubazsa, aynı maksut olmayıp da araç olan bir parayı da bir vesile kabul ederek oradan kişinin bedel kazanması, para kazanması da elbette caiz olur. Ama nasıl olmalıdır bu? Tabii ki akit yapısına uyması hmm. şartlarına riayet etmesi. Dolayısıyla şöyle bir ifade yanlış olur. Paradan para kazanmak caiz değil. Aksine paradan para kazanmak caizdir. E, maldan mal kazanmak caiz olduğu gibi ama paranın, e, parayla alım satımlarındaki şartlara riayet etmek, etmek gerekir. Tıpkı malın satımındaki şartlara riayet etmek gibi. İşte ekonomide yani ülke ekonomisine birazcık böyle çok fazla katkısı olmuyor gibi düşünüyorlar. Veya işte piyasada… E, hareketliliği durduruyor, alışverişi durduruyor. İşte altın çıkınca farklı oluyor, düşünce farklı oluyor gibi. Şöyle ki, tabii ki ekonomi açıdan meseleye baktığımız zaman e, her iki tarafta amaç olmayıp da araç olduğundan dolayı böylesi bir durumda para belli kişilerin elinde tedavi oluyor. Evet, e, piyasaya yansımaması da ekonomik anlamda boğazın daralmasına sebebiyet veriyor. Bu açıdan doğru olabilir. Ama fıkhi açıdan baktığımız fıkhi açı. zaman, yani bunların yaptığı bu paradan para, yani döviz büroları şimdi haram mı işlemiş oluyorlar? Hmm. Veyahut da kuyumcular haram mı işlemiş oluyorlar sualli? Yok onlar da bir ticaret yapıyorlar. Evet. Yeter ki ticaretin şartlarını riayet etsinler. Burada aslında ticaretle meşgul olan kimsenin yani başka bir imkanı olan bir kimsenin daha kolay para kazanma yöntemi olarak bu işlemlere girmesi belki hukuksal anlamda, fıkhi anlamda bir problem olmasa da toplum nezdinde hani taşın altına elini koymama açısından bir sıkıntı teşkil Hı. edebilecek. Çünkü altıl duran bir para, hem zekatla eriyecektir hem de ekonomiye katkı sağlamadığından dolayı da e, toplum olarak sosyal olarak da başka sıkıntılara sebebiyet verecektir belki de içinde bulunduğumuz bu dar boğazın sebeplerinden bir tanesi de bu da olabilir yani herkes yani bulunduğumuz şartlarda 7 80 7. 90'dan dolar almış şimdi dolar aşağı düşmeye başlayınca kimse e, dolarını bozulmak istemiyor veya altını bozulmak evet. istemiyor e, bu sefer ne konut satılabiliyor ne araba satılabiliyor veya diğer alışverişler hiçbirisi yapılmıyor. E bu da bunların çıkmasını bekliyor. Çıkınca artık bakalım ne olacak veya daha da düşünce bakalım ekonominin hale evet. gelecek. Bir diğer sorumuz da hocam, ben İsviçre'de yaşıyorum, buradan ev almak istiyorum tabii ki her şey banka üzerinden yürütülüyor. Ev almak menfaatim icabı, bunu yapmam caiz midir diye sormuşlar banka üzerinden inşallah. Şimdi e, bu suali soran kardeşimiz aslında fıken bazı meseleleri bildiğini de ifade etmeye çalışıyor aslında. Hı hı. O da şu ki… İslam diyarı olmayan bir bölgede faizli işlemlerin fıkhi durumu, hı hı. bu konu malumunuz, tartışmalı konulardan bir tanesidir. Özellikle Hanefi mezhebi içinde, yani Darul Harp'te faiz meselesi ee, ki özellikle faiz almak mı, faiz vermek mi konusunda da ilah Sahibi diyor ki, Müslümanın menfaatin olması. Kardeşimiz de o yüzden özellikle diyor ki, daire almam benim için bir faide, hı. bir menfaat diyor. Böylesi bir durumda bir şekilde bir ameliyede bulunmamız caiz olur mu? Yani faizli bir muameleye girmemiz. Bu konuda öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Aidiyet açısından e, malumuz Şeyhimiz, Efendi Hazretlerimiz, kudüs Rabbim vücutlarına sıhhat ihsan eylesin, afiyet ihsan eylesin. Bu noktada daha öncesinden e, fetva veren bir hoca efendiyi özellikle çağırarak, Evet tamam belki bu konu tartışmalı bir konu ama cumhura göre faiz her yerde faizdir. Bu noktada gerek küfür diyarı olsun gerek İslam diyarı olsun faiz noktasında hassasiyetimizi ön plana çıkartmak suretiyle bu noktada fetva vermeyelim şeklinde bir ifadesi. O yüzden biz camia olarak İslam yurdu ile küfür yurdunun faiz noktasında bir fark olmayacağı. Ee, en azından bu noktada e, Müslümanların titiz davranmasının gerekli olduğunu tamim olarak, genel olarak söylemekteyiz. Evet. <gülüyor> e, bu konudaki ihtilaflara vakıf olmakla beraber. Bu bir, e, bu camiamızın duruşu. Ama diğer bir taraftan şunu da ifade etmek isterim. Kitaplarımızda, klasik kaynaklarımızda olan e, harbiyle, yani küfür diyarında yaşayan, Gayrimüslim kişiyle Müslüman arasındaki faizli diyalogda faizin cari olmaması şeklindeki fetvanın alt planına yani arka planına baktığımız zaman tabi bir takım manalar yatmaktadır. Burada onların hepsini ifade edecek bir durumda değilim. Ama burada Müslüman ile Gayrimüslim arasındaki diyalogtan bahsediyorum. Veyahut da Gayrimüslim beldede Müslüman olmuş ama İslam yurduna hicret etmemiş olan kişiden bahsediyorum. Oysa günümüzdeki faiz işlemleri bireysel değil, banka düzeyinde yapılıyor ve bankalar da maalesef global bu konuda. Yani maalesef diyorum şu açıdan her ne kadar İslami olmayan bir coğrafyada bulunsa dahi kişi o bankalarda Müslümanların parasında olma ihtimali vardır. Evet. Ve e, o Müslümanların vermiş olduğu vekalet doğrultusunda faizli ameliyede bir Müslümanla diğer bir Müslüman belki hisse bazında çok düşük olabilir. Ama neticede alınan kredide bir Müslümanın payı da olacaktır. Olacak. O yüzden bu fetvayı bu bağlamda yansıtmak da aslında bir takım sıkıntılara sebebiyet vereceğinden dolayı biz bu konuda cami olarak da biraz önce de ifade ettiğimiz üzere Efendi Hazretlerimizin de bu konuda hassasiyetin olduğunu çok net bir şekilde bildiğimizden dolayı diyoruz ki ister küfür diyar olsun, ister İslami ilimlerin var olduğu bir diyar olsun, her halükarda faizi o ki açık bir faiz vardır ortada, bundan kesinlikle kaçınılmasının gerektiğinden bahsediyoruz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da benim 10 sene öncesine ait bir hizmet karşılığı 200 TL alacağım var. Bu kişi bana borcunu şimdi ödemek istese. 200 TL olarak mı ödeyecek yoksa şu anki hizmet bedeli 600 TL olarak mı ödeyecek? Bu aradaki fark caiz olur mu demişler. Şimdi bu konu yapılan bir işlem var, bir ameliye var, bir icare aktı var ve bundan dolayı alacak verecek doğmuştur. Alacak da olan kimse alacağını tahsil edememiş. 10 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş. Hı hı. Tabii bu noktada borçta olan kimsenin borcunu ödememesi Acaba ödeme imkanı olduğu halde mi ödememiş yoksa gerçekten ödeme imkanı olmadığı için mi ödememiş? Burası şu bağlamda önemlidir. Eğer ödeme imkanı olduğu halde ödememişse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kişi için diyor ki مَقْلُ الْغَنِيُّ ظُلْمُ Yani borcunu ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen kimse zulmetmiştir ve bu insan zalimdir. <gülüyor> e, ama imkansızlıktan dolayı ödememişse ki bu imsa, imkansızlığı da kişinin inisiyatifine bırakmamak. Yani bazen şöyle olabiliyor. E, işte adamın e, yekün altını oluyor. Ya ben bozmayayım o altınımı da o yüzden ödeyemiyorum. Veya bir malı var. O malımı ucuza satmayayım da o yüzden ödemeyim. Bu değil. Gerçekten ödeyecek bir imkanı. Yani asli ihtiyaçlarını karşılayacak bir malı var. Onun haricinde borcunu ödeyebilecek bir mala sahip değil. Böyle bir durumda ise Kur'an-ı Kerim'in bu kişiye tavsiyesi وَنَظِّرَةٌ لَا مَيْسَرَةٌ Yani eli bollaşıncaya kadar ona mühlet verilmesi. En güzel olanı budur. Ee, ama kişi ödemedi, kasıtlı olarak ödemedi ve karşı tarafı zararı uğrattı. Böylesi bir noktada İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'a nispet edilen bir fetva vardır. Nedir o fetva? panının değer kaybının tazmin ettirilmesi. Ee, biz cami olarak, İsmaila'da fetva kurulu olarak bu konuda zalim olan yani matil yapan kişiler için İmam-ı Ebu Yusuf rahimullah bu fetvasının yansıtılacağı, gerçeğe Ebu Yusuf'a edilen bu görüşte kişinin matil yapıp yapmaması diye bir ayırma gidilmiyor. Mutlak bir ifade. Ama bizim bunu fetvayı indirgememiz noktasında diyoruz ki, eğer bir insan gerçekten ödeme imkanı olduğu halde ödememişse, o zaman biz burada Cumhur'a göre değil, bu konuda İmam Ebu Üstelik'ten gelen bu rivayetle hareket ederek en azından alacaklıyı da koruyabilme adına paranın değer kaybının tazmin edilmesini şarkışlıyoruz. Hmm. E, paranın değer kaybı kitaplarımızın tedvin edildiği dönemlerde genelde altın üzerinden yapılıyordu ama günümüzde altın malumunuz ekonomide müstakil bir yapıya sahip olmasından dolayı daha fazla paranın değer kaybında e, farklılık, e, Örçüm alet edevatları vardır. İşte üretici ve tüketici endeksi. Çünkü neticede paranın değer kaybetmesi demek, emtianın değer kazanması hı hı. demektir. Yani pahalılaşması demektir. Şimdi benim elimdeki parayla işte örneğin beyaz eşya alınabiliyor idi ama işte beyaz eşya almamda bir değişiklik olmadı. Ama kuru bakliyat almamda bir değişiklik oldu. Şimdi kuru bakliyata göre değer kaybetti ama beyaz eşyaya göre değer kaybetmedi. Otomobile göre değer kaybetti ama işte ne bileyim şuna göre değer kaybetmedi, arsaya göre değer kaybetmedi. Bu bağlamda e, tam anlamıyla adil olarak paranın ne kadar bir değer kaybettiğini taz, tespit edebilme noktasında e, güzel bir endeks çıkartılmış günümüz ekonomi sisteminde. İşte üretici ve tüketici endeksi dedikleri bu doğrultuda hareket edilerek o paranın değer kaybını karşı taraf zulmetmişse, ödeme imkanı olduğu halde ödememişse bu bağlamda alınabileceği, tahsil edilebileceğini söylüyoruz. Ama yok yani gerçekten imkansızlıktan dolayı ödememişse... Ee, ve bunu sual eden kimse de eğer borçlu olan kimse soruyorsa ona şunu deriz. Tabii ki karşı tarafın mağduriyetini gider. Hmm. Yani fazlasıyla bunu özellikle farklı bir para birimiyle de verirse hiçbir mahsul lazım gelmeden bunu yap. Ama yok o kişinin böyle bir sorusu yok. Alacaklı olan kimse tarafından böyle bir soru geliyorsa o zaman zulüm var mı yok mu? onu bak eğer zulüm varsa farklı bir para biriminden ola alabilirsin. Şimdi buradaki kardeşimiz hizmet bedeli olarak diyor. Ama neticede hizmet bedeli bir rakam sabit oldu. Ve borç artık bu saatten sonra odur. Ve o borcu karşı taraf ödemediyse o zaman yine meseleyi hizmete endeksemeyelim. Çünkü hizmet bedeli belki çok artmış veya çok düşmüş de olabilir veya onu muhafaza etmiş olmayabilir. Ama sen o tarihte o parayı verseydin kişinin o parayla alım gücü neyse şu andaki o alım gücünü tahsil etme noktasında kişiye yetki verilebilir. Bunu söylemekte fayda vardır. Evet hocam. Bu soruyla da programımızı nihayetine olduk. Son olarak doğa bağımına neler söylersiniz? Evet. Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin Amen. inşallah. işte bazı dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Maalesef bu virüs davasından dolayı şu an için işte yoğun bakımda olan özellikle bildiğim bir abimiz var, bir hocamız var. İnşallah ona dua edelim. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizden de özellikle bu kişi hakkında dua talep ediyoruz. Hatta bu gibi daha birçok hastalarımız Kardeşim. da vardır. Malumunuz gıyabi olarak yapılan dua daha makbuldür, kişinin arkasından yapılan dua makbuldür. Rabbim inşallah Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan edesin, borçlarını, borçlarını ödemelerini nasip eylesin, dertli olanların da dertlerini bir an önce hala ihsan edesin inşallah. Allah razı olsun hocam, çok Hı. teşekkür ediyorum size. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler sorularınızı sorularınızı TVcom adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz meyla emanet olun, hoşçakalın efendim.